Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ümit Şahin tarafından hazırlanan Sıcak Dalgaları, İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak Sağlık Eylem Planları raporu açıklandı. İklim değişikliğinin insan sağlığı ve yaşamına etkilerinin incelendiği raporda İklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, sel, fırtına, orman yangınları ve kuraklık üzerinde doğrudan etkileri bulunuyor. İklim değişikliğinin halk sağlığı sorunlarına yol açan, dolaylı etkileri ise vektörlerle bulaşan hastalıkların yayılması, hava kirli, su kıtlığı, gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine bağlı, beslenme bozuklukları, açlık, göçler ve zihinsel sağlığın dahi bozulması. Sıcak hava dalgaları Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bir bölgede, Yılın sıcak döneminde yerel iklimsel koşullara bağlı olarak en az 3 gün boyunca sıra dışı sıcak hava koşullarının yaşanması olarak tanımlanıyor. Rapora göre 1971-2016 yılları arasında sıcak hava dalgalarının arttığı Türkiye'de 2018-2098 yılları arasında yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgalarının görülebileceği ve dalgalanmaların daha sık yaşanacağı bir döneme girileceği öngörülüyor. 21. yüzyılın en büyük tehdidi olarak görülen iklim krizi durdurulmazsa sıcak hava dalgalarının artık bir kural haline gelmesi bekleniyor. Bu konuda uyarı mekanizmalarının kurulması, bakanlıklardan başlamak üzere yerel yönetimler ve bireylerin dahi önlem alması gerekiyor. Avrupa Komisyonu'na bağlı Kopernikus Gözlem Programı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı oldu. Avrupa ülkelerindeki sıcaklıklar ortalama değerin 2 derecenin üstüne, şimdiye kadar aynı dönem için kaydedilen 1999 yılı Haziran ayının 1 derece üstünde gerçekleşti. Rekor üstüne rekor kırıldı. Bununla birlikte bu dönemde sıcaklık 1850-1900 yılları arasındaki döneme göre 3 derece artmış oldu. 24-29 Haziran-2019 tarihleri arasında ısı dalgası döneminde ise Fark daha da açıldı. Kopernikus programı verilerine göre geçtiğimiz ay tüm dünya ülkeleri için şimdiye kadar kaydedilen en sıcak haziran ayı oldu. Bir gün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre TMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu Mersin'de yapımı süren ve birinci reaktörün temel yapısı betonunda iki kez çatlama meydana geldiği de kamu yansıyan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bir rapor hazırladı. TMOB raporda. Bir kaza olması durumunda telafisi olanaksız büyük felaketlere neden olur dendi. Türkiye'de ihtiyacın çok üzerinde elektrik üretim ve arz kapasitesi olduğu belirtildi. Rusya Federasyonu'nun enerjinin yanı sıra siyasi bağımlılığı da arttıracak olan Akkuyu nükleer güç santraline ihtiyaç olmadığı vurgulandı. Komisyonun Akkuyu'nun güncel durumunun ele alındığı raporda tespitler şöyle. Akkuyu nükleer güç santrali dışa bağımlılığı azaltabilecek bir santral değil. Çünkü yakıtı tamamen yurt dışından geliyor. Ayrıca Akkuyu nükleer santralinde üretecek enerji Türkiye genelinden %275 oranına da daha pahalı satılacak ve döviz olarak yurt dışına gönderilecek. Türkiye'nin yurt dışına bağımlılığını da bu nedenle arttıracağı kesin. Türkiye'deki mevcut kurulu güç teknik kriterlere uygun olarak işletilirse... Şu anda güncel ve önümüzdeki 10 yılda oluşacak enerji talebini de hali hazırda zaten karşılayacak kapasitede kaldı ki rüzgar ve güneş hızla ölçeklenebilen en ucuz enerji kaynağı oldu bugün. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'daki katı atık depolama alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan enerji üretim tesisi kurmak için harekete geçti. İzmir'in kuzeyinde yer alan Bergama, Kınık, Dikili ve Ali Aliçelerinin Evsel atıklarının değerlendirileceği günlük 500 ton kapasiteli entegre katı atık yönetim tesisi için 11 Temmuz'da ihale yapılıyor. Tesis tamamlandığında koku, çevresel kirlilik ve kirletici gazların salımı bitecek. Çöp sorun olmaktan çıkıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüşecek diye de denmiş açıklamada ama biraz saçmalanmış veya abartılmış. Çünkü bu ancak çöp üretmemekle gerçekleşebilir yani ekonomik ve ekolojik bir değer olması. Her neyse 2080 bin metrekarelik depolama alanının 173 bin metrekarelik kısmında Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulacak ve bu dört üniteden oluşacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte yılda 12 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilecek ki bu önemli çünkü metan gazı iklim değişikliğine neden olan en önemli sera gazlarından bir tanesi ve Bu metan gazının tribünde yakılmasıyla birlikte 25.300 megawatt saat elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarı göz önünde alındığında 14.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce tekabül ediyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak tesis ve 2020 yılının sonunda hizmete girmesi bekleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için Artık harekete geçme zamanı. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günün çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Besunan, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş